var değil mi? Tamam inşallah. Şimdi Fırkay özellikleri geniş anlamda Ehli Sünnet ve Cemaat'in özellikleri çok daha geniş bir sohbeti gerektiriyor. Zaten Çubuk'ta birkaç haftadır devam ettiğimiz bir ders var. Ehli Sünnet ve Cemaat'in özellikleri diye. Üç ders yaptık. Bir iki ders daha devam edecek. Bunların sohbet kayıtlarını web sayfama attım. Burada ee, ana hatlarıyla ehli Sünnet ve Cemaat'in e, hadis-i şeriflerde geldiği lafızlarıyla fırkayı ı Naciye ve Tayifetül Mensura'nın e, hakkında gelen rivayetleri e, tekrar edelim. Fırkayı ı Naciye, kurtuluş fırkası demektir. tayife Mensure, yardım olmuş Tayife demektir. Öncelikle hadis-i şeriflerde İslam ümmetinin fırkalara bölünmesi yasaklanmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yahudiler 70, 71 veya 72 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar 71 veya 72 fırkaya ayrıldı. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. E, Buyurulmuştur. Bu konuda sahabelerden de bazı e, rivayetler gelmiştir. Muaviye radıyallahu anhın rivayetinde ''Şüphesiz ümmetimde bir kavim çıkacak, heva yani saptırıcı arzular onlara tepeğin sahibinin etrafında dolanması gibi dolanacak, girmediği damar ve eklem kalmayacak'' şeklinde e, bir ziyadeyle gelmiştir. E, bu da hasen bir rivayettir. Enes bin Malik radıyallahu anhın rivayet ettiği metinde ziyade şu şekilde biri dışında. Hepsi de cehennemdedir. Kurtulan fırka ise cemaattir. E, Avf bin Malik radiyallahu anh hadisinde de e, aynı lafız gelmiştir. Enes hadisine benzer. Ebu İmame el-Bahili radiyallahu uzun bir kıssa içerisinde e, bu husus gelir. Bu rivayet içerisine geçer. Orada şu ifade vardır. Kurtuluş fırkası sevad-ı azam yani büyük karaltıdır. Bu isnadı da Hasen'dir. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'den gelen rivayette yine Enes radiyallahu hadisinde geldiği gibi Kurtan Fırkan'ın cemaat olduğu zikredilir. Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anh'ımadan gelen rivayetteki ziyade, Kurtulanlar bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğumuz yoldur, yolda olanlardır şeklinde. Ee, Yine bu konuda Amr bin Af el-Müzeni, Ebu Derda, Ebu İmame, Vasile bin el-Eska ve Enes radıyallahu anımanın hepsinden birden bir hadis gelmiştir. Bunun isnada zayıftır. Bu hadislerde azı dişlerle ısırılacak kök olan fırkanın vasfı da belirtiliyor. Bu fırka ihtilaftan ve Allah azze ve celle'nin izniyle ateşten kurtulacak olan naciye fırkası yani kurtuluş fırkasıdır. Ee, bu konuda gelen hadislerin diğer lafzı, Taifetul Mansura lafzının geçtiği hadisler. Muaviye radıyallahu anh hadisinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Allah'ın emri yani kıyamet gelinceye kadar ümmetimden bir grup Allah'ın emriyle kaim olacak ve muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir şeklinde. Bu hadisin ravilerinden, Buhar ve Müslüm hadisidir bu, Bu hadisin ravilerinden Umeyr, Malik bin Yuhamir'in Muaz radiyallahu anh'ten şöyle dediğini söyledi. Onlar Şam'dadır. Muaviye radiyallahu anh diyor ki, Bu, bu Malik, Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın onlar Şam'dadır dediğini, işittiğini iddia ediyor. Muğre bin Şube radiyallahu anh'ten gelen lafzı, Allah'ın emri yani kıyamet gelinceye kadar ümmetimden bazı insanlar hak üzere zahir olacaklardır. Yani hak üzere galip olacaklardır. Bu da Buhari ve Müslim'in lafzı. Ömer bin el-Hattab radiyallahu anh'ın rivayetinde, Kıyamet kopuncaya kadar ümmetimden bir taife hak üzere zahir olmaya devam edecektir şeklinde. Bu da Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahih olan bir hadis. Sevban hadisi, Allah'ın emri yani kıyamet gelinceye kadar ümmetimden hak üzere zahir olup kendilerine muhalefet edenlerin zarar veremeyeceği bir tayfa bulunmaya devam edecektir. Bu da Müslim'in e, rivayeti. İmran bin Hossain radıyallahu anh hadisi, ümmetimden hak üzere mücadele eden, düşmanlarına galip gelen ve sonuncuları Mesih Deccal ile savaşacak olan bir tayfa bulunmaya devam edecektir. Bu da sahihtir yine. Câbir bin Abdullah radiyallahu anhümme, hadisinde, Ümmetimden kıyamet gününe kadar hak üzere savaşacak bir tayfa bulunacaktır. İsa aleyhisselam nüzul edecek, o tayfenin emiri ona, gel namazı bize sen kıldır diyecek. Bunun üzerine o, hayır emiriniz kendi aranızdandır, Allah bu ümmete bunu ikram buyurmuştur diyecek. Bu da Müslim'in sahihindeki rivayeti. Seleme bin Nüfeyl radiyallahu anh'ten rivayette, şu an savaş gelmektedir. Ümmetimden Allah'ın kalplerini yükselttiği, insanlara galip olmaya devam eden, Allah'ın rızıklandırdığı, mücadele eden bir sayfa bulunmaya devam edecektir. Dikkat edin, müminler diyarının merkezi Şam'dır. Kıyamet gününe kadar hayır, Şam, hayır atların alınlarına bağlanmıştır lafzıyla. Müslümin şartlarına göre sahih olan bir rivayet bu da. Abdullah bin Amr ve Uhbe bin Amir radiyallahu gelen e, hadislerin metni, Ümmetimden Allah'ın emri üzere savaşıp galip gelen ve muhalefet edenlerin onlara zarar veremeyeceği bir birlik, kıyamet gelene kadar bulunmaya devam edecektir. Şeklinde. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayetinde, Ümmetimden bir tayife Allah'ın emri üzere kaim olmaya devam edecek ve muhalefet edenler onla, onlara zarar veremeyecektir. Geliyor. Ee, yine e, Kurre radıyallahu anh'de gelen rivayette şu fazlalık var. Şam ehli bozulduğu zaman sizde hayır kalmaz. Kıyamet kopuncaya kadar ümmetimden yardım olunmuş bir tayfa yani tayfetul mensura bulunacak ve onlara muhalefet edenler zarar veremeyecektir. Cabir bin Semura radıyallahu anh hadisinde bu din kaim olmaya devam edecek. Bu din üzere Müslümanlardan bir birlik kıyamet gününe kadar mücadele verecektir. İmam Müslim'in rivayeti budur. Saadet bin e, Vakkas radıyallahu anh'ten iki ayrı lafızla e, geliyor bu hadis. Birincisi kıyamet gününe kadar ümmetimden bir zayıfe din üzere aziz olarak zahir olmaya yani galip olmaya devam edecektir. Diğer lafzı kıyamet kopana kadar mağrip ehli hak üzerine hak üzerine galip olacaktır. Bu da Müslim'in rivayeti. Ebu İnebetül Havlani radıyallahu anh hadisinde Allah bu dini kendisine itaat edilmesi için kıyamet gününe kadar dallandıracaktır buyurulur. Bunun da isnadı Hasen'dir. Yardım olunmuş taife yani taifatül mensura hakkında gelen bütün bu rivayetler ilim ehlinden e, bir cemaatin dediği gibi mütevatir hadde ulaşmıştır. E, bunun mütevatir olduğunu söyleyenler arasında İmam İbni Teymiye, Suyuti, Ebu Albani'yi sayabiliriz ve daha başka muaddisler de bunu bu şekilde belirtmişlerdir. Bu hadislerde hak üzere sabit olarak zahir olan yardım olmuş tayfenin vasfı veriliyor. Allah'ın emri olan kıyamet gelene kadar Allah onların kendisine uyacağına kefil olmuştur. Kurtuluş fırkası yani fırkayı naciye ve yardım olmuş tayife yani tayfetül mensuran vasflarını tayin eden sahih rivayetler Gerek menhec olarak, gerekse hal olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilmiştir. Menhec olarak vasfı, e, uzlaştırılmasını sınırlayan üç lafıza gelmiştir. Birincisi, Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu hadisinde geçtiği gibi, Benim ve ashabımın üzerinde olduğumuz yolda bulunanlardır. Birinci vasfı budur. İkinci vasfı, Enes ve Sa'd radiyallahu anhuma hadislerinde geçtiği gibi, El-Cemaat. Üçüncüsü de, <gülüyor> Ebu İmame radıyallahu anhın rivayetinde geldiği gibi sevade azam yani büyük karaltı. Bunlar bu üç vasıf e, bu hadislerde belirtilen fırkanın özelliği. Bu sahih nebevi lafızlar ayrılığı değil uyumu gösteriyor. Manaları birbiriyle çelişmiyor bilakis birleşiyor bu rivayetleri. İmam Acurri eşşeriyada şöyle diyor. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurtulanlar kimdir diye sorulduğu zaman buyurdu ki, ''Bugünümde benim ve asabımın üzerinde olduğumuz yolda olanlardır.'' Diğer hadiste büyük karaltıdır ve bir hadiste de yalnız bir fırka cennettedir, o da el-cemaattir. Acuri diyor ki, bunların manası birdir. Hepsi aynı şeye devlet ediyor. Evet, şüphesiz yardım olmuş taife el-cemaattir. Cemaat ise büyük sahibi Abdullah bin Mes'ud radiyallahu tarif ettiği gibi tek başına olsam bile hakka uymandır. Evet. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Amr bin Meymun el-Evdi rahimullah diyor ki, Bizden Resulullah sallallahu aleyhi ve ahit almak üzere Muaz bin Cebel radiyallahu anh geldi ve kalbime onun muhabbeti düştü. Şam topraklarına geçinceye kadar ondan ayrılmadım. Ondan sonra insanların en fakihi olan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın sohbetlerine devam ettim. Bir gün onun yanında namaz geçirmekten bahsedildi. Dedi ki, namazı evlerinizde kılınız ve namazı geciktiren o idarecilerle kıldığınız namaz sizin için tesbih yani sizin için nafile olsun. Amr bin Meymun diyor ki, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'e cemaate uymamız gerekmez mi denildi. Bana dedi ki, Ey Amr! Cemaatin çoğunluğu El-Cemaat'ten ayrılmıştır. El-Cemaat, tek başına bile olsan Allah'ın taatine uymandır. Allame Ebu Şam'ı El-Makdis'i el bâis ala Alâ Bid'avel-Havadis adlı eserinde e, bu rivayeti nakleder ve e, şu açıklamayı yapar. Bir işte El-Cemaat'e uymak gerekince, kastedilen Hak'ka uymak ve Hak'tan ayrılmamaktır. Ona tutunanlar az, Muhalifleri çok olsa bile böyledir. Zira hak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve üzerinde olduğu ilk cemaattir. Batı dehlinin çok oluşuna itibar edilmez. Allame İbni Kagim el de Allah rahmet eylesin, İgâsetü'l-Lehvan min mesâid şeytan isimli kitabında bu açıklamayı güzel bulmuş ve o da şöyle demiştir. Ebu Şame diye tanınan Ebu Muhammed bin İsmail'in, El-Havadis ve El-Bid'a kitabındaki sözü ne kadar güzeldir. Yani yalnız kalınsa bile El-Cemaat sadece Hakk'a uymaktır. Bu apaçık ortadadır. Bu yardım olunmuş taife, taife sonra Mansur'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde vasıplandığı gibi hak üzere zahir yani galip olacaktır. Böylece taife kelimesi Arap diline göre tek bir şeyi anlatıyor. Fakihlerin edipleri ve ediplerin fakihlerinden İbn-i Kutayb-i veri Tevhili Muhtelefil Hadis isimli eserinde şöyle diyor. Dediler ki, taife üçten az olmaz. Bu konuda aşırı gidip sözleriyle iyice sapıkmışlardır. Zira taife kelimesi bir, üç ve daha fazla olabilir. Taife parça, kısım manasınadır. Bir kişi de bir kavmin parçası olabilir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, onun azabına müminlerden bir taife şahitlik etsin. Nur Suresi 2. Ayeti. Burada bir veya iki kişi kastedilmiştir. Yani tayife kelimesi bir kişiyi de anlatmaya yeterlidir. Lugat ve din alimleri de bu hususta zaten ittifak etmişlerdir. Bu yardım olmuş tayife, Tayfetul Mansur'a kesinlikle elcemaattir cemaattir. Sevadul Azam da el cemaattir. İbn-i İbban Rahimeullah şöyle bir bab başlığı mahiyetini açıklama yapar. Cemaat ile emir genel olup kastedilen özeldir. El-Cemaat yani elif-lam takısı olan marifeli El-Cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının icmağıdır. Kim onların yoluna uyar ve onlardan sonrakileri terk ederse cemaatten ayrılmış olmaz. Kim de onlardan sonrakilere uyar ve sahabeleri terk ederse cemaatten ayrılmış olur. Sahabelerden sonra El-Cemaat kendilerinde din, akıl, İlim ve hevayı, yani şahsi arzuları terk etmenin bir araya geldiği topluluklardır. Sayılarının azlığı önemli değildir. Onlara muhalefet edenlerin çokluğu, kalabalıklığı da önemli değildir. İshak bin Rahüye Rahimeullah da, Cahillere sevade azamı sorsan, insanlar topluluğu, insanların kalabalığı derler. Bilmezler ki el cemaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izine ve yoluna sımsıkı sarılan alimdir. Onunla beraber olan ve ona uyan el cemaattir. Ebu Nuaym, e, Hilyetül Evliya isimli eserinde İshak bin Rahüye'den bunu nakleder. İmam Şatibi, El-İtisam'da e, sünnete uygun olan bu sahih anlayışı şu şekilde açıklamalarıyla destekliyor. El-Cemaatin içlerinde alim bulunmasa bile insanlar, insanlar cemaati olduğunu zannedenlerin hata ettiğini açıklayan rivayete dikkat ediniz. Bu alimlerin anlayışı değil, avamın anlayışıdır. Bu zillete uğrun olarak doğru yoldan sapılmıştır. Muafakiyet ancak Allah'tandır. Yani cahillerin oluşturduğu bir kalabalık cemaat değildir. İmam Lelkâi, Şerhu Usûl-i ehl Ehli Sünne vel Cemaat isimli eserinde Taifatül Mansûre ve Fırka-i Nâcîn'in vasıflar hakkında şöyledir "Öfkelenenler, azaplananlar onlarla savaşırlar, mücadele ederler, zira onlar sevade azam ve büyük çoğunluktur. Onlarda ilim Hikmet, akıl, hilim, hilafet, yönetim, mülk ve siyaset vardır. Ve onlar cemaat ve nezaret asabıdır. El-Cemaat asabı, mescitler, hac, hac menazipleri, bayramlar ve cihat cemaatidir. İyiliği ilan için gayret sarf ederler. Gediyi kapamak için servet feda ederler. Allah yolunda hakkıyla cihat ederler. Şeyhül İslami ibn-i Teymiye, fetavada bunun için kurtuluş fırkasının vasfı, ehl sünnet vel cemaattir. Yine onlar büyük çoğunluk ve sevade azamdır demiştir. Evet, bu cümleler iyi düşünül düşünülmesi ve ezberlenmesi gereken, iyi anlaşılması gereken sözlerdir. Zira bu fırkalar hakkında geçen hadisleri, avamın çoğunluğu olarak yorumlayan fakirlerin kuruntuları konusunda e, şüpheleri gideren açıklamalardır bunlar. Bu Açıklamaların vakaya muhalif olduğunu, İslam ümmetin çoğunluğunun cehenneme gireceğine hükmetmemek manasına geldiğini iddia ederek bu hadisleri inkar eden sapıklık fırkası davetçilerinin onların ortaya koyduğu şüpheleri gideren açıklamalardır ilim ehlinin bu açıklamaları. Bu onların bidatlerini ve sapıklıklarını din edinmiş İslam ümmeti çoğunluğunun bir zanlından ibarettir. Onlar İslam ümmetinin çoğunluğunun selim fıtratının sahih akideye yöneleceğini kavrayamıyorlar. Bu yüzden halef mezhebinin yani sonrakilerin tuttuğu yolun öncüleri, önderleri acuzelerin dini üzere ölmeyi temenni etmiştir. Şüphe yok ki bu yardım olmuş taife, taifetül mansura Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının üzerinde olduğu yolda olanlardır. Şüphesiz onlar hak üzerindedirler ve hak peygamber ve ashabının olduğu yerdedir. Fırkalara bölünme olmadan önceki cemaat üzerinde kim devam ederse, yalnız bile olsa o cemaattir. Evet, ümmetin selefinin, selefi salihinin anlayışıyla kitap ve sünnettir. Ortaya çıkan bu menheç. Ümmetin selefi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun beraberindekiler, ve kıyamet gününe kadar onlara güzellikle tabi olanlardır. Bu ümmeti bu anlayış üzere yani kitap ve sünneti sahabelerin anladığı gibi anlamak üzere tevhide çağırmak, Allah'ın ipine sarılmaktır. Kaybolmuş ümmetin izzetinin tekrar iadesinin ve bu izzeti tekrar elde etmek için e, elde edilmek istenen emelin gerçekleşmesinin yagani yolu budur. Şüphesiz bu dil fıtrat üzere kurulmuştur ve Allah Azze ve Celle emrini tamamlayacaktır. Evet, e, bu fırkay-ı naciye ve tayfetül mensure yardım olmuş tayfenin hali e, dört vasıfla övülüyor. Birincisi, yok olmayacak tayfe, yani kıyamete kadar bulunacak bir tayfe. İkincisi, hak üzere zahir olur, yani yardım görür. Üçüncüsü, onlara muhalefet edenler zarar veremez, yani Bidat ehli ve kafirler onlara karşı çıkarlar, muhalefet ederler fakat zarar veremezler, e, tamamen bitiremezler. Dördüncüsü, biri dışında hepsi ateştedir. Yani bu fırka ateşten kurtulan fırkadır. Kıyamete kadar kalıcı oluşu ve yardım olunmasına yani hak üzere zahir olmasına gelince hadisler bunu ittifakla belirtiyor. E, bu önemli sıfatı da ilim ehli izhar eder. Muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, bunda beyan ettiği bir mucize söz konusudur. Haber verdiği gibi de zuhur etmiştir. Mesela e, İmam Münavi, e, Cami-ü Sagir Şerhi, Feyzul Kadir'de şöyle diyor. Bunda açık bir mucize vardır. Şu ana gelinceye kadar sünnet ehli her asırda zahir olmaya devam etmiştir. İhtilaf üzere bidat zuhur ettiği zaman haricilerden, mutezileden, rafızadan, ve başka sınıflardan hiçbirinin devleti kayma olmamış, şevketleri devam etmemiştir. Bilakis hepsi de harp için ateş hazırlamış, Allah, kitap ve sünnet nuruyla onları söndürmüştür. Hamd ve minnet Allah'ı adır diyor. Bidat ehlinin ve kafirlerin öfkelenmesine gelince, bu hoş tayfeyi Allah dallandırıp budaklandıracak, sayılarını çoğaltacak, filizlerini kuvvetlendirecek, gövdesi üzerinde dik ve düzgün duracak, onda bir erlik görülmeyecektir. Hatta o ağaç kuvvetli ve düz olacak, ziraat işinde tecrübeli olanlar onu gördüğünde, onun çoğalıp yayılacağını, kurumuş dallarının meyve vereceğini anlayacaklar, sevinecekler ve onu seveceklerdir. Sahtekarların, şaşıların, yalancıların, kalpleri kinden kararanların gözleri onu görünce de, de ki kininizden geberin. Evet, bu ilk öncü neslin sıfatı Fetih suresi 29. ayetinde şöylece geliyor. İncil'deki vasıflar da şöyledir. Onlar filizin yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de, ziraatçilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Evet, şüphe yok ki bu ilk örnek nesil olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yoluna katılan yardım olmuş taife, taifatül mansura, hadis ehlinin vasfıdır bu vasfı. Onlar suyu temiz kaynağından... Direk kitap ve sünnetten içeriler. Mezheplerle, tarikatlarla, e, kelami ve e, ameli bir takım mezheplerin sonradan eklediği bir takım şeylerle e, kirletmezler. Kafirlerin bu kasıtlı kinleri, bu taifenin Allah'ın budaklandırdığı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği bir dal olduğunu ilham ediyor. Bu, Allah azze ve celle'nin kudretinin delillerindendir. Zira, Allah ve Celle'nin nurunu söndürmek için çalışan Allah düşmanlarının kinini artırmaya bir araçtır. Onlar, Müslümanlardaki meşaleyi söndürmek isterler. Lakin, müşrikler masalarda Allah nurunu tamamlayacak, kafirler masalarda Allah dinine galip kılacak. Bu yüzden, her asır ve her şehirde bidat ehlinin hadis ehline düşmanlık ettiğini görürsünüz. Ee, günümüzde mesela bir takım hariciler, Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Ebu Katade gibi, eee Abdul Kadir bin Abdülaziz gibi, Ebu Asım Makdisi gibi bir takım hariciler ve onların uçakları derler ki mesela geçmişte nasıl İmam Ahmed bin Hanbel'e tuvalet uleması dedikleri gibi günümüzde de eee bin Baz, Salih bin Useymin gibi ilim ehline, Elbani gibi ilim ehline hayz ve nifas uleması diyerek hakaret ediyorlar. Allah onların hakkından gelecektir. Ebu Osman Abdurrahman bin İsmail-i Sabuni, Allah ona rahmet eylesin, Akidetü Selefi asabil Hadis isimli kitabında şöyle diyor. Bidat ehlinin alametleri ehli üzerinde açıktır. Yani bidat ehlinin üzerinde onların alametleri bellidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine yüklenmiş olanlara yani hadisçilere şiddetli düşmanlıkları onların en bariz alametidir. Hadisleri taşıyanları hakir görürler, hafife alırlar, kendilerinden başkalarını haşeviye, cahil, zahiriye, müşebbih hediyesinlendirirler. Günümüzde de telefiler diyor bu zındıklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haberleri, hadisleri hakkında, itikatları işte onların bundan ibarettir. Zira onlar ilimden mahrumdurlar. Onlara göre ilim, bozulmuş akıllarının neticesinde şeytanın onlara bıraktığı bir şeydir. Karanlık göğüslerindeki vesveselerdir. Hislerinin e, kamçıladığı bir takım kuruntulardır. Hayırdan yana boş olan kalplerindeki saçmalıklardır. Cümleleri ve delilleri iptal olmuştur. Bilakis geçersizliği ispatlanmış, batıla benzemektedirler. <gülüyor> Muhammed Suresi 23. Ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle işte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir buyurulur. Hac Suresi 18. Ayetinde de Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Evet, Hicri 258 yılında vefat etmiş bulunan e, Ahmet bin Sinan el Kattan, Allah rahmet eylesin, diyor ki, ''Dünyada hiçbir bidatçı yoktur ki hadis ehlinden nefret etmesin. Kişi bidat çıkardığı zaman onun kalbinden hadisin tadı alınır.'' Hicri 305 yılında vefat eden Ebu Nasr bin Sellamel Fakih de diyor ki, Allah rahmet eylesin, yoldan çıkmış olanlara hadisin rivayetini ve isnadını dinlemekten daha ağır, daha çirkin gelen bir şey yoktur. Ebu İsmail Muhammed bin İsmail Tirmizi şöyle naklediyor, Ben ve Ahmet bin Hasenet Tirmizi, Ebu Abdillah Ahmet bin Hanbel'in yanındaydık. Ona dedi ki, Ey Ebu Abdillah, İbni Ebi Kuteyle'ye Mekke'de hadis asabından bahsedilince, Kötü bir topluluk dedi. Bunun üzerine İmam Ahmet kalktı ve elbisesini topladı. Zındık, zındık, zındık diyerek evine girdi. Bu Abdullah Hakim, Marifet-i Hadis isimli eserinin baş taraflarında, 4. sayfasında diyor ki, Bizim zamanımızda, yolculuklarımızda ve memleketlerimizde bidat ve sapıklığa nispet edilen herkes, Yardım olmuş taifeye yani taifet elmansureye hakaret gözüyle bakar ve Haşeviye diye isimlendirirlerdi. Yani ehli hadise e, bu ismi verirlerdi. Ebu Hatime Razi diyor ki bidat ehlinin alameti hadisçiler hakkında ileri geri konuşmalarıdır. Zındıkların alameti hadisçileri Haşeviye diye isimlendirmeleridir. Bununla hadisleri devreden çıkarmak isterler. Kaderiyenin alameti ise ehli sünneti müşebbih hediye adlandırmalarıdır. Rafizilerin alameti hadisçileri Nabita ve Nasibediye isimlendirmeleridir. Evet, her grup ancak bir isimle Ehl-i Sünnete katılır. O da Ehli Hadis'tir. Ehli Sünnet Ehli Hadis'tir. İmam Sabuni Akidetü's-Selef isimli eserinde bunları beyan ettikten sonra şöyle diyor: daha ehlinin Ehli Sünneti bu isimlerle lakapladığını gördüm. Allah'ın fazlıyla bundan onlara bir şey bulaşmaz, onlar müşriklerle beraber yol almaktadırlar. Allah onlara lanet etsin. Ehli sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söylenenlerden nasiplerini alırlar. Bazıları Allah Resulüne sihirbaz, bazıları kahin, bazıları şair, bazıları mecmun, bazıları iftiracı diye isimler takmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayıklardan uzak idi. O sadece seçilmiş bir peygamberdi. Allah Azze ve Celle Furhan suresi 9. ayetinde, ''Rasulüm, senin hakkında bak ne biçim temsiller getirdiler. Artık onlar sapmışlardır ve hidayete hiçbir yolda bulamazlardır.'' Dedi. Böylece bidatçiler, Allah onları rezil etsin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberlerini taşıyanları, muhaddisleri, hadisle uğraşanları, onun eserlerini, rivayetlerini nakledenleri, hadislerini rivayet edenleri, bunlara tabi olanları, sünnetiyle hidayet bulanları, hadis asabı diye meşhur olanları, işte böylece karalarlar. Bazıları onları haşeviye, bazıları müşebbihe, bazıları nabite, nasibe, e, cebriye, mücessime, işte telefiye diye isimler takarlar. Hadis asabi ise bu ayıplardan korunmuştur, uzaktır, temizdir ve paktırlar. Onlar ancak sünne ehlidirler. Razı olunmuş bir gidişatları, düzgün bir yolları, kuvvetli delilleri vardır. Allah onları kitabına, vahyine, kitabına, yakın dostlarına uymaya ümmetine söz ve amelde iyiliği emretmesi ve kötülükten sakındırmasına dair haberlerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uymaya muvaffak kılmıştır. Onun siretine sıkı sarılmalarında Allah Azze ve Celle onlara yardım etmiş, sünnetinin gereklerine uymalarıyla da onları hidayet etmiştir. Aynı e, kafir devletlerin İslam ümmeti aleyhinde propaganda yaptıkları gibi bidat fırkalar da ehli hadisin, ehli sünnetin, ve Selefin aleyhine köpürürler. Zira onlar fırkalar arasında lekedir. İslam ümmetinin diğer milletler arasında bir leke olarak görülmesi gibi bir leke olarak görülürler. Öncüleri olan rafızilerin, haricilerin, kaderilerin, bundan önce selefimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine yaptıkları gibi bunlar da kitap ve sünnete şahit olmamıza mani olmak istediler. Ahmet bin Süleyman et Tüsteri, ee, şöyle diyor, Ebu Züra şöyle diyordu, birisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birini kötülerken görürsen bil ki o zındıktır. Bizim katımızda Resul haktır, Kur'an haktır, Kur'an ve sünnet bize ancak sahabeler vasıtasıyla ulaşmıştır. Şüphesiz onlar kitap ve sünneti iptal etmek için bizim şahitlerimizi gözden düşürüyorlar. Gözden düşme onlara daha layıktır. Onlar zındıklardır. Şam ehlinin noktası olan Şeyhül İslam İbn Teymiye Mecmuul Fetava isimli eserinde şöyle diyor: Sana apaçık belli oldu ki onlar hadis ehlini kınıyorlar, kusur buluyorlar ve şüphesiz cahillik, zındıklık ve münafıklık olan mezheplerini övüyorlar. Bunun için İmam Ahmet'e İbn Ebi Kuteyle'nin yanında Mekke'deki hadis elinden bahsedilince kötü bir kavim dediği ulaşıyor ve İmam Ahmed kalkıp elbisesini toplayarak zındık Zındık, zındık diye diye evine gidiyor. Zira o, onun ne demek istediğini iyi biliyordu. İmam Ahmet. Evet. Allah onlara rahmet eylesin. Onlar bu ümmet için birer e, kaptan idiler. Sapıklığa ve haddi açmış fırkaların, gözetleme yerinde kuluçkaya yatmış olanların tuzaklarına düşülmemesi için ümmeti e, sakındırıp ikaz ediyorlardı. Rabbimiz Azze ve Celle Bizi salih selefimize e, hakkıyla tabi olanlardan e, kılsın. el sünnet ve cemaat yolundan, sırat-ı mustakimden ayırmasın. Aslında hadis-i şeriflerde e, daha başka vasıflar da gelir. Mesela e, din garip başladı, İslam garip başladı, tekrar başladığı gibi garip haline dönecektir. O gariplere müjdeler olsun e, şeklinde gelen hadislerde yine e, bu Taifetul Mansuray'ı, Hotfır kaynaciyi ifade eden hadislerdir ee, bazı zavallılar bunu sadece işte cephelerde e, silahlı mücadele yapan e, mücahilerdir bu Tafetul Mansura diye basıyorlar e, Halbuki bu e, Eğer şayet öyle olsaydı yani bu bahsettikleri cephelerde silahlı mücadele yapanlar Tayfaül Mansur'a olsaydı onların arasında görüyoruz ki şeyhlerinden medet isteyen, şirk koşan insanlar da var. Onlar kendi aralarına sırf kalabalık oluşturması için e, her akideden e, batıl ya da sahih her akideden insanları aralarına katıyorlar. Bu yüzden de Allah Azze ve Celle biz e, sahih bir imanı ve salih ameli gerçekleştirmediğimiz için Rabbimiz Azze ve Celle'nin yardımına e, nail olamıyoruz. Biz bu liyakatı sağlarsak işte o zaman e, Allah Azze ve Celle vaat ettiği yardımı bizlere ulaştıracaktır. Şüphesiz e, bizim içerisinde yaşadığımız ülkeler, Müslümanların içerisinde yaşadığı her bir ülkenin kendine göre e, bir vacip olan mücadelesi vardır. Dün Irak'ta Saddam gibi e, İslam düşmanları varken Irak halkı ona karşı gereken cihadı yapmadı. Onların yapması gereken cihat tebliğ boyutundaydı. Bunu yapmadılar. Allah Azze ve Celle onlara daha beter bir düşman musallat kıldı. Amerika gibi. Ve onlar da bugün fitneye düşmüş durumdalar. Halen Irak halkından İslam ile yönetilmesini değil, demokrasi ile yönetilmesini istiyor Irak halkı. Bu yüzden de muvaffak olamıyorlar. Kafirlere karşı galip gelemiyorlar. Çünkü kendi işlerine küfür girmiştir. Demokrasi küfrü e, özümsenmiştir kendileri tarafından. Bizim bugün e, kendi ülkemizde mücadelesini vermemiz gereken şey şu an için tebliğ boyutunda. silahla bir mücadele boyutunda değil. Ama e, eğer biz bu üzerimize vacip olan tebliğ boyutundaki cihadı ikame etmezsek hakkıyla ikame etmezsek tevhid üzere bir vahdet sağlamazsak, kim olursan ol, ne olursan ol, gel dersek, yani tevhitte vahdeti sağlayamazsak, bilakis batılda bir çeşit humanizm dininde vahdeti sağlamak gibi amaçlar güdersek, yarın iş kıtal boyutuna geldiği zaman, Türkiye'deki cihat kıtal boyutuna geldiği zaman Irak'taki tablodan farklılık olmaz durumumuz. Bu sebeple biz Genel olarak sadece Türkiye'de değil bütün İslam ülkelerini, bütün Müslümanların yaşadığı ülkelerde Müslümanlara düşen şey öncelikle akidemize girmiş bulunan bir takım pisliklerin, İsrailiyat'ın zayıf uydurma rivayetler üzerine bina edilen akidelerin temizlenmesi, tasviye dediğimiz şeyin gerçekleşmesi, ondan sonra da terbiye dediğimiz Yeni neslin bu sahih akide üzere yetiştirilmesi gerekiyor. Bütün gayretlerimizi, bütün çabalarımızı işte bu cihadın üzerine yoğunlaştırmamız gerekir. Allah ve Resulünün e, ilk temelini kurduğu, filizlendirdiği, tertemiz Kur'an ve sünnet üzere olan İslam'ın tekrar ayağa kaldırılması gerekir ki kafirler karşısında izzetlice durabilelim, kendi saflarımız içerisinde e, gedik oluşturabilecek, Allah'tan başkasından medet isteyecek, Allah'a şirk koşacak, Allah'a hakkıyla iman etmemiş, Allah'ın her yerde olduğuna inanan gibi buna benzer bozuk akidelerle e, safımız arasında yer alanların e, bulunmaması, işte Allah Azze ve Celle'nin bize yardım etmesini gerektirecek liyakat budur. Tevhidi sağlamamız. Bizim bütün çalışmamız buna yönelik olmalıdır. Aksi takdirde Allah'ın yardımını alamayız. Allah'ın yardımını da alamazsak, e buna nail olamazsak, ne kadar kalabalık oluşturursak oluşturalım, e, bu bize hiçbir yarar sağlamaz. Galip gelsek bile Allah'ın e, tasdik ettiği, Allah'ın e, yardımını vaat ettiği bir fırka olmaz böyle bir kalabalık. Nitekim Osmanlı da e, 600 sene hüküm sürmüştü e, fakat içlerinde e, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlardı. Bu hiçbir zaman hakkın ölçüsü değildir kalabalık. Az önce e, yaptığımız nakillerde de beyan edildiği gibi e, i̇bn Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette olduğu gibi hak veyahut el-cemaat tek başına bile olsan hakka uymaktır. Sahabelerin bulunduğu yola uymaktır el-cemaat. İslam'ın gın gördüğü, İslam'ın onayladığı kalabalık budur. sevadul ül Azam budur. Sahabelerdir. Kim sahabelere uyarsa, tek başına bile olsa o cemaattir. Kim de sahabelere uymazsa, binleri, milyonları bulan bir kalabalık oluştursa bile o fırkadır. Allah'ın yasakladığı bir fırkadır. Subhanekallâhumme ve biyamdik ve eşvedü en la ilaha illâ ve estağfurü ve etûbü ileyk. aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuhu.